95.0 açık dersiniz ve açık dergi programını dinliyorsunuz. 4 Ağustos tarihli yayınımız bu. Sevgili, daha gecikmez de bir araya geliyoruz. Göte Institute Ankara. Galeri vitrinde geçtiğimiz 16 Haziran günü açılan ve önümüzdeki haftalar boyunca da izleyicisini bekleyen ''Kuş görülmez fakat sesi ağaçtadır'' isimli solo sergisi bağlamında bu buluşma gerçekleşiyor. Eda, hoş geldin dergiye bir kere daha. Hoş bulduk ilk sen. Herkese merhaba. Evet, yıllar içinde farklı vesilelerle, farklı okazyonlarla yayında buluşmuştuk ama uzun da bir süre olmuş nereden baksan 1 7 senedir en azından açık dergi bağlamında konuşmuyorduk. Şimdi 2016-2017 ilk izleri işaretlenebilecek bir tür mesainin aslında sonucu denebilir belki. Kuş görülmez fakat sesi açtıdır sergisi. Beyrut'taki çalışmalarından aslında nüvesini alıyor bildiğim kadarıyla. Ama ben kısa bir şey yapayım. Önümdeki bültenden faydalanarak serginin ana temasını en azından değineyim. Oradan bir soru soracağım sana. Sonra belki Beyrut süreciyle bağlarız. Evet, Akyanaklı Arap Bülbül'ünün göç hikayesinden yola çıkarak geliştirilen bir sanatsal araştırma projesi olarak tariflenmiş Göte Enstitültü Ankara tarafından. Evet, Akyanaklı Arap Bülbül'ünden başlamak istiyorum. Ben Eda eğer senin de müsaaden olursa çok az konuşuyoruz aslında kuşlar ve bülbüller hakkında e, senin nasıl çalışma e, defterine girdi bu bülbül onu sormak istiyorum öncelikle. Hmm. Tabii ki. Bence de ilk önce baş aktör olan Bülbül'den bahsetmek çok anlamlı. Ee, şöyle benim akyanaklı Arap Bülbül'üle tanışmam 2016'da tam Beyrut'a davet edilmeden oraya gitmeden önceki karşılaştığım bir habere dayanıyor. Ee, savaş kuşları da yerinden etti diye bir haber görüyorum ve işte bu ap yanaklı bülbülünün Suriye'deki iş savaştan dolayı diğer hani insan mülteci, mülteciler gibi hı hı. kuşların da hayvanların da yerinden edildiği ve göç ettiği, Urfa'ya göç ettiği ve orada gözlemlendiği üzerine bir haberdi ve bu haberi bir şekilde ben tutuldum. Yanımda hani İstanbul'dan Beyrut'a giderken o haberi de götürdüm ve bu şekilde Beyrut'ta yaptığım bütün çalışmaların ...konu olarak o bülbülü düşünerek e, geliştirmeye çalıştım diyeyim. Evet, yani e, anı yüklü bir hayvan diye bir alıntı yapmışsın Elyas Kanetti'den. Tüm hayvanların en kıymetlisi. E, şimdi ben bu alıntıyı da sergiye eşlik eden katalogdan yapıyorum bu arada. Orada bence çok zihin açıcı. Ee, bir kolaj çalışması da var. Metinkoloji de var. onda konuşuruz ama e, Bülbül seni Beyrut'ta nereden nereye götürdü? Biraz onu konuşalım. Bir kere e, anı yüklü bir e, hayvan olma vasfıyla Akyanaklı Arap Bülbül'ünü e, aldığın çok açık ama bir de tabii ki der zor bağlamı var e, bu işin. Onu da e, çok çok önemsiyorum. E, Kataloğun en başında e, aslında e, serginin mental haritasına ilk eklenen coğrafi konumlardan birisi de der zor. Dolayısıyla göçü e, Güncel e, olanına kısıtlamaktan ziyade e, içinde bulunduğumuz toprakların geçmişine de geri götürüyorsun. Yani Arap Bülbülü belki bir tarih anlatıyor diyebilir miyiz bu manada? En azından benim için öyle oldu. E, bu konuyla bu kadar da uğraşmam, ilgilenmem bu sebepten ötürü. Beyrut'a gittiğimde e, Türkiye'li genç bir kadın olarak e, birçok şeyle yüzleşme, Fırsatı buldum ve hani o Orta Doğu'nun gerçekten e, o sert gerçekliğini ve tarihsel e, arka planını bir fiil orada e, yaşıyor e, oldum. Bu hmm. da bana aynı zamanda e, tabii ki gittiğim Aş Aşk Alvan'ın da e, kurmuş olduğu e, gruptan e, hmm. işte çoğu Orta Doğu, ülkelere e, ülkelerden davet edilen genç sanatçılardık Biz orada böyle bir 15 kişi e, onların da aynı zamanda bir yıl boyunca yaşadığım onların kendi gerçekliğini kendi hikayelerini dinlemem hı hı. E, bu doluluk e, bu ağır bir nevi ağır bir yük böyle üzerimde biriken hani bunu bir şekilde dışa vurmam gerekiyor. Bir şekilde kendimi de iyileştirmem için bunu bir paylaşmam gerekiyor diye düşünürken hakikaten bu akyanaklı at Arap birgülü bana bu noktada çok yardımcı oldu. Yani söylemek istediğim şeyleri ee, yani yaşadığım ve e, yüzleştiğim şeylerin sertliğini Hı -hı. E, bir şekilde o kendi küçücük vücudunda ve hafifliğinde e, dile getirme e, şansı verdi bana. Evet. Ee, evet. E, o yüzden hani ana yüklü bir hayvan hani e, aynı zamanda Mürsi Ali'den de şamanizm kitabından yola çıkarak o metinde e, o kitabından da parçalar var. Hı -hı. E, i̇şte bir şamanın nasıl göğe yükselişi ve yerin altına inişini bunu bir hayvan yoldaşla beraber yaptığı. Hani hı hı. ben de kendimi bir şekilde ak yanaklı bir yoldaş gibi gördüm sanırım ve hı hı. bütün o yaşadığım, yüzleştiğim meseleleri bir şekilde dile getirme şansı verdi bana. Evet, peki bu noktada Erken olmazsa belki Tuğçe Erel'in katkısından da bahsedebiliriz sergiye. Hem katalogda kalem aldığı bir kavramsal metin var hem de sergi ya da başka düzeylerde de katkısı olduğunu anlıyorum aslında. Sonuçta senin için demlenen, katmanlanan ve hakikaten Belki bir noktada artık hani dünyaya bırakmak istediğim bir ağırlığa da dönüşen bir mesai bir sergiye dönüşürken nasıl gerçekleşti sergi? Tuğçe Erel'in katkısını belki anarak yavaş yavaş Göte Enstitüt Ankara'da izlenebilen halini bu araştırmanın senindeyim tarif etmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki. Um... Ben 2017'de döndükten sonra İstanbul'a bu konuyu birçok kez el almaya çalıştım ve nasıl e, bunu sunabilirim, nasıl paylaşabilirim diye e, çalıştım ve o birçok seferde çok tatmin olamadım çünkü çok katmanlı bir hikaye ve bunu nasıl e, dile getireceğimi çözememiştim ve e, Ankara'ya geldikten sonra burada bir açılış sergi davetine davet edilince Göt Enstitüsü'ndeki vitrinle karşılaştım ve vitrin bana bir anda bu kuşun hikayesinin böyle bir yerde e, paylaşılabileceği e, hı hı. duygusunu müthiş bir şiddetle verdi yani böyle ve bu iş burada gerçekleşecek diye e, kendimden emin oldum yani. Hiç öyle bir e, emin olma hali olmamıştı ve bu ...cesaretle de Göte'ye... ...bu projeyi sundum. Sevgili Nindar Öder, sağ ...sağolsun inanılmaz ilgilendi ve... <gülüyor> ...aynı zamanda enstitü müdürü de... ...yani çok ilgilendiler ve... ...tabii ki kabul ettiler. Daha sonra bu katmanlılığın... ...tek başıma yine de altından kalkamayacağımı... ...yine de tek <gülüyor> başıma bunu yapamayacağımı düşünerek... ...Tuğçe'yi davet ettim. Tuğçe'yi de şöyle davet ettim. Aslında... Yani bu mesele özellikle antroposen konusunu da çok içeriyor ve biz Tabii. beni antroposen kavramıyla ilk tanıştıran aslında 2016'daki bir antroposen konulu bir sergiye davet etmişti. Tuğçe Erel hı. küratörlüğünü yaptığı, eş küratörlüğünü yaptığı hı hı. ve daha sonrasında da ben döndükten, Beyrut'tan döndükten sonra hatta pandemi ile birlikte başlayan hı hı. E, bir okuma grubumuz oldu ve Tuğçe yine orada da yer aldı ve biz bu konular üzerinden, bu teorik çerçeveler üzerinden çokça okuduk. iki yıldır e, hala daha devam eden e, bir okuma grubumuz var ve ben Tuğçe'nin e, bu noktada bana gerçekten hani yardımcı olabileceğini düşünüp hem e, onun samimiyetine, dostluğuna güvenip hem de e, kendisinin de özellikle bu konularla ilgilendiğini hı hı. E, bildiğim için... Ee, Tuğçe'yi davet ettim ve gerçekten onsuz olmazmış ee, o bir gerçek çünkü e, bu konu gerçekten böyle insanı çok aşağı çekiyor özellikle bazı evet. noktalarda hem bunu gerçekleştirmek hem de bizim e, Türkiye'de yaşayan e, belki de bilmiyorum benim e, bir sanatçı olarak hani böyle çok e, ta inançlı değilim bazen o inancım yaptığım işe karşı kızılabiliyor <gülüyor> o yüzden Tüçe evet. o noktada beni böyle tutup sirkeliyip hayır daha devam ediyoruz e, deyip aynı zamanda da işte e, çokça emek ver, verdiğimiz konuşma programını evet. birlikte şekillendirdik evet e, böyle oldu Tüçe'nin dahil oluşu evet hemen konuşma programına geçelim açıkta gitti de aslında hafta hafta takip ettik Ankara'ya ya normalde çok sık uğramıyoruz ama e, bu Konuşma programı aslında sağladığı bağlam ve interdisiplinerliğiyle çok da kıymetli. Hem de hali hazırda zaten sergi açılışına duyururken sürekli takipteydik. Şimdi çok iyi oluyor o yüzden seninle buluştuğumuz. Bu hali ilginç konuyu da değerlendirme fırsatını buluyoruz. Ben kent akribinde de yer verirken konuşmaları her biri oldukça e, ilgi çekici başlıklar altında farklı disiplinlerden uzmanların katkısıyla gelişen bir program Haziran'da e, açılışın hemen ardından başladı aslında ve geçtiğimiz günlerde sona erdi zahmet olmazsa katılımcıları sundukları bağlam katkılarını da bir tariflemeni rica edebilir miyim senden? Tabii ki ee, biz bu konuşmanın ilkini Tuğçe ile Göte Enstitüsü'nde yaptık 18 Haziran'da. O fiziksel Hı. ortamda e, Ankara'da gerçekleşti. Ondan sonraki diğer üç konuşmayı da e, online yapmayı tercih ettik. Çünkü hem zaten Tuğçe Berlin'den katılıyordu hem de birçok e, konuşmacı farklı farklı kent ve ülkelerdeydi. E, o yüzden hani online yapmak hem de bir arşiv e, bir e, sonraya kalması açısından Hı. da benim için bu değerliydi. Um, i̇kinci konuşmayı Engin Sustan ve Alim Martanyan yaptı. Bu arada um, Alim Martanyan'ı ilk açık radyoda e, dinledim Hı -hı. ve bu sergiyi hazırlarken o çarpışma orada gerçekleştiğim e, Tüçeye böyle Halin'in muhakkak davet etmemiz, onunla konuşmamız lazım diye böyle Hı -hı. heyecanla bahsetmiştim. Selametmiş um, oğlum buradan da. Evet. Evet, hepsine selam olsun. Tabii ki. E, Engin Sustamda e, onun, onların alakayla birlikte çıkardığı e, Orta Doğu'da şiddet diye bir 2015 sayılı e, bir dergi, e, teorik bakış dergisi vardı. Oradaki yazdıkları tartışmaları ve zaten Engin'in e, bu bağlam içerisinde yaptığı çalışmalar, hani yine bu konuşmaya <gülüyor> e, davet edelim. Ee, kesinlikle olması gereken bir isim e, diye düşündük. Hı hı. Üçüncü e, konuşma, şeyi söyleyeyim, Alim Vartanyan'da e, dışa vuruncu sanatlar, poiesis kavramı, hakikatin e, deneyimi gibi, hı hı hı. E, post hafıza gibi kavramlar üzerinden e, konuşmasını yaptı. Üçüncü konuşma Kerem Ali boyla ve Nesil Algan ile birlikteydi. Evet biz hani hem şeyi istedik nasıl diyeyim, gerçekten farklı disiplinlerden bu konuyu insanlarla tanıştırmak, onlarla tanıştırmak hem de onların fikirlerini almak istedik yani. Hmm. O yüzden böyle farklı farklı alanlardan kişiler davet etmeye çalıştık ve tabii ki cinsiyet eşitliğine de çokça dikkat ettik. Hmm. Bu konuda da oldukça hassastık. Evet. Kerem Ali Aliboyla kuş bilimcisi onu da ben yine Beyrut'tan döndüğümde Şişli'de başlattıkları kuş gözlem topluluğundan e, tanıyordum. Evet. E, ben de dahil olmuştum. Onu da o şekilde e, bu bülbülün e, bülbül kelimesinin kökeninden ve bu akyanaklı bülbülü de dahil ederek nasıl e, savaş zamanı yasa dışı hayvan ticareti e, Hı -hı. yaşandığını e, ve tabii ki yine hayvanlara karşı şiddetten e, bahsetti konuşmasında. Nesli Algan'da yine ee, bu özellikle Ukrayna Savaşı sonrası verdiği bir röportajla tanışma fırsatı buldum ve sonra yine açık radyodaki konuşmalarını da dinledim. O da e, canlı ve canlı olmayan varlıkların savaş nedeniyle uğradıkları Eko Kırım'dan bahsetti. Evet. Son konuşmada e, Ömür Harman Şah ve Zeynep Sayın'la e, birlikteydi. E, ömür gerçekten... E, Muazzam bir e, katkı koydu. Zaten daha öncesinde de Orta Doğu'da özellikle İshid'in yaptığı e, kültürel miras yıkımlarını e, anlatan makalesi e, ve kendi daha da onu geliştirmesi bizim inanılmaz e, etkilemişti ve bunlardan bahsetti konuşmadı. Zeynep sayın da zaten e, bahsettiğin sergi eşlik eden kitapçıktaki kolaj metinde evet. de. Zaten Zeynep Sayın'dan hem alıntılar hem de Ölüm Terbiyesi kitabından kolajla onu zaten da davet etmiştim ve biz o zaman Zeynep Sayın'la tanışmıyorduk ve ben bunu yaptığım için e, kendisinden izin almak adına mail ilk atıp konuşmalarımıza başladık ve tabii ki son kapanışı da onunla hani açılış <gülüyor> bir şekilde ve kapanışta onun e, özellikle kanatlılara dair yaptığı araştırmalar, güzel ve felaket, şiddet ve zarafet, Bunlardan bahsetti evet. bu konuşmalara Göte'nin Göte Enstitüsü Ankara'nın YouTube hesabından hala daha erişilebilir hala daha tartışmaya açık konular diyeyim. Evet hakikaten şey çok farklı yönlerden ve çok kışkırtıcı konular bu az evvel sadece başlıklarına değindik ben de hatırlatacaktım Göte Enstitüsü Ankara'nın YouTube hesabında ilgiler hemen oluşabilirler. Kuş görülmez fakat sesi ağaçtadır. sergisi bağlamındaki kamusal e, programı en son konuştuk şimdi. Eda Gecikmez'le birlikteyiz. Zalyoları yeni açanlar için... E, Sergi de uzatılmış. Onun da haberini bu vesiyeli almış olduk. Bu arada normalde 31 Ağustos ilan edilmişti. Çünkü Eylül'ün ortasına kadar devam edeceğini de Eda'dan öğrendik. Bu da iyi haber. E, Ankara'lı, Ankara'dan bizleri dinleyen açık diyorcular da buradan e, bu notu da iletmiş olayım. E, şimdi Eda eğer ekleyeceğim bir şey yoksa bu genel lojistik bağlama ilişkin serginin uzatılması vesaire. Önce bir sözü sana bırakayım eklemek istediğim var mı diye. Ee, yani özel olarak çok konuştum zaten çok eklemek istediğim bir şey yok ama Ankara'ya tamam. bekleriz. Yani Ankara çok uzak değil onu söylemek isterim. Evet evet <gülüyor> kesinlikle öyle katılıyorum. Ee... Bir biçimde yoğunluktan bir zaman ayırıp e, uğrayabilirse İstanbullular da e, eminim çok e, büyük bir katkıyla çıkacaklardır sergiden. İlerleyen sürece de bakarız belki bir İstanbul sergisi olurun olur onun haberini de heyecanla bekliyoruz ama şimdi ben bir başka e, şeye sormak istiyorum. Aslında da serginin bağlamından e, daha doğrusu konseptinden biraz uzaklaşmak pahasına e, bir sanatsal araştırma projesi. Olarak tariflenmiş vaziyette kuş görünmez fakat sesi ağaçlıdır isimli bu serginin bülteninde görüyorum bu terimi bu hal ilginç hal ilginç derken çok üzerine konuşmuyoruz belki çok hızlı geçiyoruz araştırma odaklı ya da işte hani bir biçimde bir veriden datadan hareket eden ve farklı bağlamlarda bu veriyi ve olguyu işleyen bir tür sanatsal yaklaşıma işaret edilmekte. Bilmiyorum bu konuda derinleşmek çok süre kısıtımızdan dolayı mümkün olmaz ama bu araştırma odaklı sanatsal üretim senin profesyonel hayatında diyeyim nasıl katkılar sunduğu üretimine bu yönelim nasıl dahil oldu aslında pratiğine Böyle e, magazin dışı bir soru sormak istiyorum sana müsaitse. Hı hı, tabii tabii ki. Şimdi şöyle e, bahsettiğim aslında bu bahsettiğin e, düşünme e, tarzına ben Beyrut'ta e, başladım. Hı. Ondan önce e, daha sezgisel daha e, belki de anlamlandıramayacağım ama tabii ki yine bir e, bilgiyle, teoriyle beslenerek ürettiği işler vardı ama bu sanatsal araştırma projesi sanatsal bilgi konusunda Beyrut'ta ilk farkına vardım ve bunu bir şekilde hani kendimle uyuştuğunu çünkü aslında yapçım dayı kadar yaptığım işlerde yani resimde. Ee, çoğunlukla resim sergilerinde hep bir şeyin bende böyle bir yarım kalma duygusu oluşurdu ve <gülüyor> e, o araştırmanın aslında arkada yatan araştırmanın hem e, görünür olmayışı hem de paylaşılamıyormuş bir hissiyatı evet. gibi bir şeydi. <gülüyor> ee, hani hem bu açıdan benim için benim e, düşünme tarzıma uydu hem de şu an doktora yapıyorum e, sanat bölüm e, resim bölümünde Hacetpe'de e, zaten hani akademi içerisinde akademide e, çalışmaya niyeti olan biri olarak hani çokça bu informasyona bilgiye teoriye, e, hani e, iç içeyiz onlarla birlikte hı hı. E, benim de zaten üretimim hep bunların bir şekilde dışa vurumu yani karşılaştığım, yaşadığım şeylerin dışa vurumu olarak şekillendiği için hı hı. hani bu teorinin, bu bilginin de bir şekilde nasıl sanatsal bir bilgiyi araştırmaya dönüşebilir olanaklarını e, kurcalıyorum. Bu proje o yüzden de benim için önemliydi. Çünkü bunu ilk defa tam anlamıyla yaptığımı şimdi hissediyorum. Hı hı. Bundan sonraki yapmaya çalışacağım şeyler de bu e, yönde ilerlemeye çalışacak. Evet. E, benim için en azından şimdilik böyle. Ama hakikaten bu konu Çokça tartışılıp konuşulması gereken evet. güzel bir konu. Evet, yani bir yandan da hani o çok romantik yalnız sanatçı imajının da çok tersi. Az evvel mesela bir dizi kıymetli araştırıcının... ismini saydık okuma gruplarından bahsettin. Aslında. Evet bu süreci yani sanatsal süreci de çoğulaştıran bir tür metot, metodik yaklaşım olduğunu da söylemek lazım. Hani hı hı. belki yeni düşünsel ya da belki de pratik dayanışma alanlarında oluşması için bir ortam ve zemin sağlıyordur diye düşündüm ben de şimdi sen konuşurken. Bir, bir ekleme yapayım bir de şeyi çokça düşünüyorum okuduğumuz tartıştığımız bu teoriler kavramların pratikte karşılığı ee, nasıl olacak yani olmuyorsa benim için mesela orada bir sıkıntı var demektir. O yüzden mesela e, bu antroposen meselesini vesaire bunları tartışırken e, dışarıda normal gündelik hayatımızda bunun e, pratiğe dökülüşünü sağlayamamak e, dediğim gibi benim evet. için bir sıkıntı ve bu yoldaşlık e, yaratmak. Evet. Akrabalık kurmak, işte fark birbirine bulaşmak, ulaşıcı olmak ve ağlar yaratmak, tüm bu bahsettiğimiz, okuduğumuz teoriler, tartıştığımız teoriler çerçevesinde çok anlamlı bir noktaya geliyor. O yüzden de hani mümkün mertebe... Ee, insanları kim yani neyse davet etmek insan veya evet. insan olmayanları ben de tam bu, bu noktaya gelmek istiyordum söyleşiyi kapamaya çok yakınız ama bir sürü defası açılıyor şimdi ak <gülüyor> yanaklı Arap bülbülüyle başlamıştık onunla bitireceğiz az evvel yoldaştık dedin ee, sen sen bu bülbülle kurduğun ilişkiyi, sergi e, şimdi gerçekleşmişken ve konuşmalar da geride kalmışken e, bülbülle kurduğun ilişkiyi nasıl tanımlıyorsun? Yani bir tür araştırma nesnesi olmaklığı var şüphesiz ama e, senin pratiğini ve yaklaşımında bildiğim için az evvel kullandığın yoldaşlık e, terimini de tutmak istiyorum. E, hı hı. Nasıl anlatırsın günün sonunda e, Akyanaklı Arap Bülbürü e, ilişkinin geldiği noktayı? Şöyle düşünüyorum hani sanki bu ee, konuyu ya da kaynaklı bildiğini ben bulmuşum gibi bir şey izlenim oluşabiliyor. Aslında ben tam tersini hissediyorum. Hı hı. Onun beni seçtiğini veya bulduğunu düşünüyorum. Ee, geçenlerde bir yazı yazmak için e, kaynaklara karıştırırken, e, Walter Benjamin'in çok güzel bir saptaması var. Enform, enformasyon e, artık hani hikaye anlatıcılığını öldürdü, hikaye anlatıcılığı başka bir şey hmm. e, diye bahsediyorken hani e, beni o yola soktuğunu düşünüyorum e, bülbülüm ve aslında hani e, kendisi beni yönlendirdi zaten. Ben sadece onun izini takip edip o izleri e, sunmaya çalıştım. O yüzden çok şey e, öğrendim, öğretmeye de devam ediyor. Yani benim için bu konu henüz yani hala daha kapanmış değil evet. zaten kapanmasın da. Kapanmasın evet Yoldaşlar daha yakın bir ilişkiniz olduğunu anlıyorum artık söylediklerinden. <gülüyor> evet. Kabaca. Peki Eda Gecikmez çok teşekkür ederim e, zaman ayırdığın için ve an, anlattığın için e, sergiyim. Kuş görülmez fakat sesi ağaçtadır başlıklı Götin İstitüt Ankara Galeri Vütün'de e, yer alıyor üzerinde şu anda sohbet ettiğimiz, hakkında sohbet ettiğimiz bu sergileme başta Ankara'lar çıkardığı dinleyicilerine ama aslında bizi e, Türkiye'nin herhangi bir yerinden dinleyenlere de görmelerini tavsiye etmek üzere bu yayını yapmış e, bulunuyoruz. Eda, e, sağol e, katkının için ve e, minnetle demek istiyorum tüm bu... <gülüyor> Ee, çok ben, benim ben de e, aynı şekilde ilk sen iki varsınız Çok teşekkür ediyorum açık radyonun e, bu ağların içinde yoldaşların içinde bir aktör olduğunu da unutmayalım Sağ ol. e, benim için öyle En azından çok teşekkür ederiz sözlerin için görüşmek üzere daha o zaman Ankara'da Görüşürüz. ya da İstanbul'da çık Görüşürüz.